Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalardan hepinize iyi haftalar diliyorum Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık Ama Süper Lig'den ziyade Avrupa maçları daha önemliydi Açıkçası geçen hafta Içerisinde. Bence tabii Süper Ligi'ye bakmak lazım. Ee, i̇lginç sonuçlar alındı. Lider Galatasaray e, kendi sahasında Kardemir Karabek Spor'a üç bir mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı. Kendileri açısından negatif bir durum tabii ki. İstanbul'da gördüğümüz Karabek Spor herkesi şaşırtan bir futbol ortaya koydu. Mükemmel bir disiplinle e, harikulade kontra bir anlayışla. Galatasaray'ı açıkçası ne ettiler. Oysaki Fatihler'in Fatih Terim bu maçı Manchester United öncesi bir ciddi prova olarak görüyordu. Görüyordu. Provaya baktığımız zaman Manchester maçından elbette şüpheye düştük. Yani provada üç bir yeniliyorsanız Karabü'ye herhalde United karşısında da çok iyi bir sonuç ortaya çıkmaz diye düşünüyordu ama işte futbol böyle bir şey. Ee, o Galatasaray Manchester United'a 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma açısına önemli bir avantaj sağladı Tabi e, bu maça ayrıca bakacağız ama Önce Süper Lig'e bir bakalım e, Galatasaray e, yine de liderliğini korudu Çünkü takipçisi Antalya Spor'un Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray e, zirveden inmedi Avarajla birincilikteki yerini koruyor Kalatasaray bu anlamda bu sezon çok şanslı. Ee, arkadan gelen e, ekipler bir türlü e, bu koltuğu ele geçirmek istemiyorlar. E, Aslan'ın birçok puan kaybını e, rakipleri değerlendiremedi. Geriden baktığımız zaman şimdi e, Trabzonspor, Beşiktaş, Bursa Spor'da e, zirve potasına girmiş bulunuyorlar. Futbol severler açısından e, fevkalade güzel bir tablo bu. Ee, yani Bir çok takım e, Birincilik için yarışıyor gözüküyor Tabi haftalar ilerledikçe Matematiksel bir e, Durumdan da ötürü e, Bu e, Kalabalık azalacaktır e, Ama Dileriz ki en güçlü olasılık gerçekleşsin ve Hakikaten son haftaya Birden fazla 4-5 6 takım birden şampiyonluk iddiasıyla girildin bunu isteriz. Melek evet ki son iki sezonda yaşanan kavuştan sonra futbolla yeniden keyiflenmek kim istemez? Galatasaray Karabükspora 3-1 kaybederken Karabüksporda üstüse üstü ikinci galibetini aldı. Orada Mihalitski'yi yolladılar. Mustafa Kılıa teslim ettiler takımı ve altı puanla düşmanından epey bir uzaklaşmış oldular. Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada e, galip gelerek zilveyle olan farkı kapatmak istiyordum. Bu sahiyle Eskişehir'e gitti. Eskişehir'de e, tıb maçtan ziyade e, yaşanan olaylar kamuoyunun gündemine geldi. Malum e, Fırat Aydınus'un Caner Erkin'e gösterdiği kart e, futbolun önüne geçti. Ee, yine biz bir anda kendimizi 3 Temmuz tartışmaların içinde bulduk. Bunun e, sebebi de tabii ki Aykut Kocaman'ın e, hem maç sırasında hem maçtan sonra e, verdiği tepkiler ve yaptığı açıklamalardı. Aykut Kocaman'a göre Tanerbahçe hala 3 Temmuz'un cezasını ödüyor, e, ödetilmeye devam ediliyor. Ya da şöyle bir okuma yapabiliriz, 3 Temmuz'da verilmeye cesaret edilemeyen spor yargısı açısından ceza dolaylı olarak kesilmeye çalışılıyor. Böyle bir alt e, metninde vardı bu açıklamanın. E, bu bir yandan da bir it, itiraf da oluyor aslında. Belki spor yargısının Fenerbahçe'ye ceza veremediğinin bir itirafı olarak da okunabilir. Ama tabii ki Fenerbahçeliler e, yeterince ceza aldıklarını düşünüyorlar. Peki e, Fırat Aydınus'un yaptığı hatayı nasıl okumalı? Gerçekten bir komponun parçası mıdır? Bir ön yargı mıdır, yoksa basit bir hakem hatası mıydı? Ee, Fırat Aydınus'un penceresinden bakarsak bu tarihsiz bir hata. Çünkü Avrupa'da elit e, hakem kategorisinde olan, e, hedefleri olan Şüneyt Çakırk gibi dünya kupası Avrupa Şampiyonası yönetmeyi isteyen hayal eden bir hocanın kariyerini bu şekilde harcaması pek mantıklı gelmiyor. E, evet ön yargılı hareket etmiştir. E, çünkü Arkası dönükken duyduğu bir e, küfür. O da küfür müdür, değil midir? Tabii ki tartışılır. Bunu Caner Erkin'e mal etti. Çünkü Caner Erkin pozisyon göre faal beklentisi olan futbolcuydu. Bunu böyle yoruma geçirirken kırmızı kartı gösterdi. Burada e, olaydan, daha da kırmızı karttan sonra Aykut Kocaman'ın e, davranışları da üzerinde durulması gereken bir nokta. Bugüne kadar Türkiye'de futbolda Ayrı bir yere konulan Aykut Kocaman bile e, delirme noktasına geldiyse e, şapkamızı önümüze koyup hakikaten düşünmemiz gerekiyor. Bu oyunla olan ilişkimizi yeniden sorgulamamız gerekiyor. E, bütün bunlara değer mi? E, Aykut Kocaman, Fana Timce e, iki yıldır Fenerbahçe'nin yükünü e, taşıyan birkaç kişiden biri. E, çünkü bir yandan sportif direktörlük şapkası var ama Öyle olmasaydı da bu, bu, bu şekilde incevenecekti. Aykut Kocaman e, biraz e, onun sahip olduğu kimlik ve sahip olduğu değer yargıları da Fenerbahçe'nin e, bu süreci biraz onun üzerinden götürmesinin de e, yani tırnak içinde kendi çıkarları için uygundu. E, ancak bir insan e, tek başına ne kadar e, dayanabilir? İşte Eskişehir'de bunu gördük. Ancak bu kadar dayanabilir. Ee, eminim ki maçtan sonra yaşanan, yaşanan olaylardan sonra o da biraz e, belki kendine, kendi içine bir özelleştir yapmış olabiliyor. Çünkü Türkiye medyası e, bu olayı yine minvalinden çıkartarak başka boyutlara taşıdı. Hakemi taciz noktasına kadar götürdü. Bazı televizyon yayınları e, hakemin evine kadar gitti. Aydatını ödeyip ödemediğine, boşanıp boşanmadığına bir linç kampanyası oluştu i̇şte ki Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada buna karşı olduğunu söyleyerek sağduyulu bir yaklaşım ortaya koydu. Daha şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Zaman düşer ellerimden yere oradan orta boşah saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya resimler sarı güneşsin. Kastlaşmalar devam ediyor. Radyo avandasınız. Ben Kenan Başaran. Fenerbahçe'nin e, yarın e, Marsilya'da Avrupa Ligi maçı var. E, bu maç tabii ki Süper'de yaşanan e, olayların çok gölgesinde kaldı ama bir yanıyla da Fenerbahçe zaten gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilediği için çok fazla üzerinde durulmuyor. Yine de Fenerbahçe'nin e, Marsilya'da alacağı bir galibiyet e, ligede olumlu yansıyacaktır. Zaten iyi bir Çizgi oturan takım yakaladığı havaya yeni bir hava katacaktır. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı sükseği Fenerbahçe'de bir nevi e, katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin Avrupa arenasındaki e, puanlar açısından da. E, burada parantez bir Beşiktaş'a değinmek lazım. Beşiktaş hakikaten şu anda bütün Türkiye'de futbol severlerinin en çok sempatisini kazanan takım. Ee, böyle bir şey işte futbol bir, önce, bir yıl önce en antipati kulüplerden birikten Yıldırım Demirören yönetiminde. Ee, şimdi Fikret Orman ve Samet Aybaba ki bazı kesimler ona da ön yargılıydı Ama çok e, tatlı bir takım ortaya çıkarttılar. Futbol maçları e, en çok e, izlenen takip edilisi e, bir noktaya geldi. Bol gollü oluyor her şeyden önce. 3'ten Üç, aşağı olmuyor Beşiktaş'ın e, maçları. Son Antalya Spor maçını 5-3 kazandılar. Bu maçın başka anekdotları da vardı. İşte Antalya Spor'un başında eski bir Beşiktaş efsanesi Şifo Mehmet vardı. Beşiktaş'ı bugüne kadar hiç yenememişti. İlk defa Galip gelmek istiyordu. Bunun şerefine de eski hocası Gordon Minney'i davet etmişti. Beşiktaş'ın efsane hocası. Böyle Şifo Mehmet sever aslında bu tür kurguları. Ee, bir maç sonrası e, mizansını adeta hazırlamıştı ama hevesli kursağında kaldı. Çünkü karşısında herkesi şaşırtan bir Beşiktaş var. Üç gol atan, yiyen ama aynı zamanda beş gol atabilen bir Beşiktaş. Ee, Almey'de Portekiz'in yıldızı Türkiye'de ilk defa üç gol atma becerisi gösterdi. Ee, şimdi yok senesinde, yokluk senesinde Beşiktaş e, kıt kanaatlerle oluşturduğu takımıyla Şampiyonluk rotasına girmiş bulunuyor. Ee, hiçbir beklentinin olmaması bu anlamda takım üzerinde bir baskı da oluşturmadığı için e, beklentileri aşmış gözüküyorlar. Tabi ilerleyen hastalarda şampiyonluk rotasına girdiklerinde isterse bir beklenti oluşacaktır. O zaman buna nasıl karşılık verecek? E, bu da Beşiktaş'ın rotasını belirleyecek e, Devre arasında yapacağı bir iki ile muhtemelen daha dengeli bir takım oluşmaya, olmaya çalışacaklar. Çünkü çok gol yemeleri bir sorun. Ayrıca daha güçlü rakiplerinden henüz bir galibiyet almamış olması da onların göz ardı etmemesi gereken bir gerçeklikleri. Malum 4 şampiyondan sadece 3 puan olabildiler. Galibiyetleri yok. Diğer yandan e, Trabzonspor'da son e, noktada değinelim ve kapatalım programını. Trabzonspor e, gitti denilen sezona yeniden tutundu. Şenol Güneş'in öğrencileri Karadeniz Derbisi'nde Ordu Spor'u 2-1 yendiler. E, bu maçın da sonrasındaki olaylar enteresan. Ordu Spor taraftarları Trabzonspor otobüs zannederek kendi takımlarına saldırdılar. E, Monje. ...başından yaralandı, ölüm korkusu yaşadığını söyledi maçtan sonra. Böyle bir absürt futbol ortamına sahibiz. Daha sonra taraftarlar gidip kendi oyuncularına özür dilediler. Yanlışlıkla size saldırdık diye. Halbuki Trabzonsporlardan da özür dilemeleri gerekiyor. Yani doğru otobüsü bulmuş olsalardı iyi olacaktı. Ki olduğu spor özellikle yönetimle Türkiye'de farklı bir futbol modeli oluşturmaya çalışıyor... Ee, Nedim Türkmen e, diğer başkanlardan ayrılmaya çalışan bir profil ortaya koyuyor. Ki iki yıldır da Hector Cooper ile birlikte iyi bir e, yapı ortaya koydular. Bunun takdir edilmesi gerekirken yine bazı fanatiklerin hırslarına kurban ediliyor olması yazık bence. Evet. E, biraz futbolun dışında tartışmaların e, damga vurdu. Bir hafta oldu gene. Oyundan çok oyundan çok oyunun etrafında gelişen güya oyunla ilgiliymiş gibi gözükün aslında başka başka birçok hesapların yürütüldüğü kavgaları türetildiği bir haftayı geride bıraktık Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj sağladı dedik Manchester United her ne kadar yıldızlarıyla gelmemiş olsa da Manchester United Manchester United'dır Onların 40 kişilik kadrosunda herkes bir yıldızdır veya yıldız alayıdır. Ee, gruptan çıkmayı daha önce garantilediği için Ferguson buraya daha çok gençlerden oluşan bir ekiple çıktı. Ki onlar da taş gibi bir takımdı. Galatasaray oyunun belli bölümlerinde çok zorladılar. Şimdi Galatasaray son maçını Braga ile Braga'da oynayacak. Braga'nın hiçbir şansı kalmadı için Galatasaray rahat gözüküyor. Ki Kulüc'da son maçında Manchester. A. Manchester karşısına çıkacak. E, şu anda yapılan hesaplara göre işte Manchester en azından berabere kalır. Galatasaray'da berabere kalırsa Bra Braga ile gruptan çıkar. Aksi halde e, Galatasaray'ı puan kaybeder. Kuluş galip gelirse Galatasaray Avrupa Lig'ine devam eder. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sesler değişti, renkler değişti Yüzümdeki çizgiler başkalaştı Geçmişim değişti, oyunlaştı Yeşilin ortasında Hiçlik değişti yokluk değişti Karşılıksızlık denge değişti Günler Biri Yüzler Değişti Dostlar Değişti Yorgun sokaklar bile Karşı çıktılar Adresler Değişti Evler oldu mu to the